Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Musman Ulgar Özenskin. Günaydın. Tarihi ve kültürel değerlerin korunması sokaktaki vatandaşın ve şehirde dolaşan insanın en önem verdiği konulardan biri. Ne yazık ki her geçen gün bu değerlere karşı bir takım olaylar oluyor ve vatandaşlar gerekli tepkiyi veriyorlar. Mesela artık bu konuda yetkililerin somut bir şeyler yapması. Nitekim geçen salı akşamı bir tarihi bina daha yanarak yok oldu. Kimileri Haydarpaşa gibi diyerek benzetti ve kimileri burası da otel olacak dedi. Kendisi Fransa'da Erasmus öğrencisi olarak değişim programında Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Pınar Çetin Twitter üzerinden ülkesine dair haberleri okurken okuluna olanları görünce Hemen Change.org'da bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada Kültür Bakanlığı ile Galatasaray Üniversitesi'nden yanan binanın geleceğiyle ilgili açıklamaların yapılmasını, binanın aslına uygun restore edilip otel değil okul olarak kullanacağı sözünün verilmesini talep ediyor. Yangın henüz sönmeden otele dönüştürülmesi ihtimalinden söz edilmeye başlandığını, canlı yayına çıkan bir öğrencinin okula binanın otel yapılması ile ilgili tekliflerin geldiğini söylediğini anlatıyor kampanyasında. Durumun vahametini anlamak için bir tarihçi olmaya gerek olmadığını, geçmişin izlerinin hızla silindiği, binaların yangın yoluyla dönüşüme uğrayarak ticarileştirdiği bir zamanda yaşadığımızın farkında olduğumuzu söyleyen Pınar, içindeki bütün bilgi birikimi, belgeleri, süslemeleriyle beraber yok olan binanın otele dönüştürülmesinin acımızı ve tarihimizi bir kat daha yok edeceğini söylüyor. Kültür Bakanlığı'nın ve Galatasaray Üniversitesi'nin derhal bir açıklama yaparak binanın geleceği hakkında endişelenen öğrencileri, hocaları, tarihçileri ve duyarlı vatandaşları bilgilendirmesini, binanın gelecekte de okula ait kalacağının ve hiçbir şartla otel ya da benzeri ticari bir amaçla kullanılmayacağının sözünün verilmesini talep eden Pınar'ın kampanyasını imzalayanların sayısı da ise her dakika artıyor. Kampanyayı destekleyen öğrencilerden Mert, Çırağan Oteli'nde zerre yangın olmazken hemen yanı başında 500 yıllık tarihi binanın yanarak çökmesinin, Haliyle kafalarda soru işareti bıraktığını söylerken velilerden meral ise bir tarihin sırf yandı diye yok edilemeyeceğini Galatasaray Üniversitesi'nin bir ekol olduğunu söylüyor. Kampanyayı incelemek ve detaylı bilgi almak isterseniz change.org/taksim-gsu adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir diğer kampanya ise belki yangın değil ama yine de bir kültür merkezinin karşı karşıya olduğu bir tehdit. Özlem Akarsu tarafından başlatılan kampanya... Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinin nikah dairesine çevrilmemesini ve kültür merkezi olarak kalmasını talep ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi <gülüyor> Kültür AŞ'e bağlı gösteri sanatları merkezi tiyatro öğrencisi olan Özlem, Taksim tünelde bulunan Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinde öğrenim görmüş. Birinci öğrenim dönemi sonu itibariyle Tar Tarık Zafer Tunay'a kültür merkezinin kültür merkezi statüsünden çıkarılarak nikah dairesi yapılması kararının alındığını üzülerek öğrendiğini anlatan Özlem, Söz konusu kültür merkezinin sanatseverler ve sanat eğitimi görenler için konumu ve fonksiyonu itibariyle bir merkez durumunda olduğunu, sanat eğitimi verilmesinin yanı sıra sanat değeri yüksek filmlere, konusunda uzman eğitimci, yazar yönetmenlere, seminerlere ve pek çok sergiye de ev sahipliği yaptığını anlatıyor. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nin korunması kültür ve sanat adına yapılmakta olan etkinliklerin devam edebilmesi için bu sürece müdahale edilip durdurulmasını istiyoruz. Yani Özlem'in başlattığı kampanya hakkında detaylı bilgi ise changeorg change.org.taksim.tarikzafer adresinde bulabilirsiniz. Bana sorarsanız Şişhane metrosunun çıkışında bulunan merkezde olan e, bu harika sanat merkezi iyi işleti ise İstanbul'un en işlek kültür merkezlerinden biri olabilir. Nikah salonuna dönüştürmesi ise değerlerimizin esasında nerede olduğunun bir göstergesi. Bir haftada 100 binin üzerinde imzaya ulaşan bir kampanya var sırada. Kampanyanın adresi Rusya. Sağlık Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi 31 numaralı kanser hastanesinin taşınması. Yüksek kalitede personeli ve hizmetiyle ünlü kanser hastanesi aynı zamanda hastaneye muhtaç hastalar için yapılan bağışlarıyla da ünlüymüş. Hastane özellikle pediatrik onkoloji dalında Rusya'nın en önemli Hastanelerinden birisi ve savaş gazilerine de hizmet veriyor. Tüm bu hizmetler sebebiyle de düzenli olarak yüklü miktarda bağış alarak kendisini de devletten bağımsız olarak geliştirebilen bir hastane. Her yıl St. Petersburg bölgesindeki çocukların neredeyse yarısından fazlası bu hastanede tedavi ediliyor ve kampanyayı başlatan Gregory Poskriakov. Hastane sayesinde son 10 yılda ölümlerin %75'den %25'e indirildiğine, yüksek eğitimli doktorların bu hastanede görev yaptığını ve hastanenin yalnızca bölge halkı için değil, tüm Rusya için büyük önem taşıdığını anlatıyor. Hastanenin taşınmasını planlayan yetkililerin bunu bir odada yatağın yerini değiştirmek kadar basit sandığını anlatan Gregory, hastanenin nakli sebebiyle bir süre hizmet veremeyeceğini ve bu sürecin özellikle çocuk hastalar için ölümcül olabileceğini anlatıyor. Hastanenin yerine getirilmesi planlanan eyalet hakimleri içinse ayrıca tepki gösteriyor kampanyacı. Adil, adli çalışanların hayati bir hataya sebep vermek pahasına o binaya taşınmasını ısrar edilmesini anlamadığını söyleyen Gregory, yasalara karşı gelmek anlamına gelse bile ailelerin protestolara ara vermeyeceğini açıkladığını iletiyor. Çocukların umudunun ellerinden alınamayacağını söyleyen Gregory, bu hastanenin kendi oğlu için de son çare olduğunu ve bundan asla vazgeçmeyeceklerini açıklıyor. Kanser tedavisi için devletin zaten çok kısıtlı bir maddi destek sağladığını söyleyen Gregory, "Zaten masrafları karşılamak için evlerimizi, varımızı, yoğumuzu satıyoruz. Bir de hastaneye elimizden alırlarsa" Bu yaşamamamız gerektiği anlamına mı gelecek diyerek yetkililere sesleniyor. Kampanya şu ana kadar Rusya'da inanılmaz bir ilgi görmüş ve basının da desteğiyle imza sayısı 100 bini aşmış. Bakalım önümüzdeki haftalarda Rusya'dan güzel haberler duyabilecek miyiz? Son olarak İtalya'dan Stefano Carodina tarafından başlatılan ve salı günü başarıya ulaşan kampanyanın konusu ise bir televizyon programının yayından kaldırılmaması. Özel bir televizyon kanalının izleyicileri tarafından İtalyanların dini ögeleriyle dalga geçme ve hisleriyle oynama sebebiyle dava edilen aktör ve komedyen Corrado Guzanti, bir milyondan fazla izleyici olan programın yayından kaldırılması talebiyle karşı karşıya kalmış. Corrado Guzanti'nin saygıdeğer bir komedyen olduğu ve yıllardır din de dahil, Pek çok konuda rahatsız edici olmadan komedi yapan biri olduğunu anlatan Stefana Caradina komedinin antik Yunan'dan beri o toprakların kültüründe olduğunu ve bunun ana ögesinin çoğunlukla politik ve dini olmasının normal olduğunu açıklamış. Kampanyasında davanın geri çekilmesini ve programın yayından kaldırılmasını talebinden vazgeçilmesini isteyen Stefana kısa sürede 60.000'e bine yakın imzacıya ulaşmış ve kampanyası başarıya ulaşmış. Katolik seyirciler topluluğu açtıkları davayı geri çekmişler ve ünlü komedyen imzalayanlara bir teşekkür mektubu yazmış. Bu kampanyanın sonucunda yorum yapan kampanyanın sahibi Stefano, bu vesileyle İtalya'nın aslında sansüre yatkın bir ülke olmadığının, açık fikirli ve kendiyle barışık insanların çoğunlukta olduğunun ortaya çıktığını anladığını ve bundan duyduğu mutluluğu, paylaşmış imzacılarda ve basını. Ne güzel. Umuyoruz Türkiye'de de aynı hoşgörü ve sansürsüz basın ve sanat dünyası yeşerir. Nitekim şu anda neredeyse Açık Radyo Müstesna her yerde otosansürle karşılaşıyoruz. Sansürsüz bir geleceği hep beraber yaratmak dileğiyle diyoruz. Esenlikler. Şimdi.